Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Allah'ın ezeli ve ebedi sözü. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e hadi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır dediler. Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması, uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira Dağı'ndaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun gibi yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek kalırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak vahiy geldi. Melek geldi ve "Oku!" dedi. O "Ben okuma bilmem." dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar "Oku!" dedi. "Ben okuma bilmem." dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı Bırakıp tekrar oku dedi Ben okuma bilmem diye cevap verdim Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı Ve bırakıp şöyle dedi Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı bir alaktan, embriyodan yarattı Oku, senin Rabbin en kerim olandır Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Haris bin Hişam Allah Resulüne Ya Resulallah sana vahiy nasıl geliyor diye sordu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bazen zil, çan sesi gibi geliyor ki bana en ağır geleni de budur. Uğultu kesildiğinde vahyin bana söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor. Benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden duyduğunuz her şeyi yazmayın. Kim benden Kur'an dışında duyduğu bir şey yazmışsa onu imha etsin. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur.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 Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün annemden sonraki annemdir diyerek taltif ettiği, peygamberimize dadılık yapmış, onu elinde büyütmüş, ilk Müslümanlar arasına katılmış müstesna bir hanımefendiydi. Hazreti Peygamberin Hazreti Hatice ile evlenmesinden sonra Ümmü Eymen onun yanından ayrılmış, bilahare Ubey bin Zeyd ile hayatını birleştirmiş ve Eymen adında da bir çocuğu olmuştu. O beydin bir savaşta şehit olmasının ardından Zeyd bin Harise ile evlenmiş ve bu evlilikten de peygamberimizin torunlarından ayrı tutmadığı Üsamet olmuştu. Peygamberimiz Ümmü Eymen'e olan hürmet ve vefasını vefat edinceye kadar devam ettirmiş, onu sık sık ziyaret etmiştir. Vefatından sonra da peygamberimizin yakın dostları ona aynı şekilde ilgi ve saygıda kusur etmemişlerdir. Yine Allah Resulü'nün hizmetinde bulunmuş, onun en yakınındakilerden biri olan Enes bin Malik'in anlattığına göre, Resulullah'ın vefatından kısa bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer'e ''Haydi, Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim.'' demişti. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. ''Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah için daha hayırlıdır.'' dediler.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 Allah Resulü'nün yetişmesinde emeği olan, ona anne şefkati besleyen bir kadının, onun vefatıyla birlikte vahyin kesilmiş olmasına hayıflanması ve ağlaması, kuşkusuz büyük anlamlar içermektedir. Ümmü Eymen'in hayatında vahyin kesilmesiyle oluşan boşluk, Resul-i Ekrem'in şahsının aralarından ayrılmasıyla oluşan boşluk kadar derin olmalıdır. İlhamın, rüyanın, kehanetin rabit gördüğü bir toplumda, İnsanların bütün bunları bırakıp vahye yönelmeleri, Hazreti Peygamber'in şahsıyla getirdiği vahye ayrı değerlendirmeleri, kısacası vahye dair bir bilince sahip olmaları, Ümmü Eymen'in cümlelerinde dile getirilmiştir. Bu durum, vahyin tarihte doğrudan müdahale etme ve onu olması gereken istikamete dönüştürme niteliğinden kaynaklanmaktadır. Ümmü Eymen, Hazreti Peygamber'in aralarından ayrılışıyla birlikte, Vahyin ila haye kesilmiş olmasına üzülüyordu. Bunun sebebi onun zihninde ve kalbinde vahyin peygamberi aşan ve ondan bağımsızlaşan bir niteliğe sahip olmasıdır. Vahyin kesilmesi bir anlamda hayata insanüstü ilahi müdahalenin kesilmesi, çözümün durması, kesin ve doğru bilgi akışının kaybolması, ufkun daralması, yüce yaratıcının artık bir faniyle doğrudan konuşmaması demekti. İlk vahiyden sonra vahiy bir süre kesilmişti de peygamberimiz ciddi bir manevi sıkıntı yaşamış. Ardından gelen ve onu ferahlatan ayetlerde şöyle buyurulmuştu. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Vahyin kesilmesiyle Rabbin insanı terk etmesi gibi bir his arasında kurulan bu ince ilişki, belki Ümmü Eymen'in üzüntüsüne de izah edebilir. Vahiy, insanın akıl ve duyularla elde ettiği bilgilerden farklı olarak, ona görünmeyenin de bilgisini veriyordu. Elle tutulan, gözle görülen, eşyaya ilişkin bilgi, kuşkusuz görünmeyeni düşleyen, eşyanın hakikatini arayan insanı tatmin etmiyordu. Ötelerin haberleriyle beslenmiş bir kalp, Dar bir dünyaya sığmıyordu. Daralıyordu. Vahyin kesilmesiyle yaşanan bu derin sarsıntının daha büyüğü aslında vahyin ilk gelişiyle de yaşanmıştı. Semavi haberlerin kesilmesiyle kendilerini bir çare hisseden, cahiliye karanlığına gömülmüş insanlar ilahi bir kudret onları ansızın kalplerinden yakalayıp silkelediğinde de neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Bu ilahi müdahale, fertlerin iç dünyasını ve toplumsal hayatı Köklü bir değişime davet ediyordu. Bu değişimin adresi Hira'ydı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin ilk vahiy tecrübesini şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy almaya başlaması, Uykuda doğru rüya, Rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun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 Korkudan yüreği titreyerek döndü ve hanımı Hatice binti Huvaylidin yanına girerek üzerime örtünüz, üzerime örtünüz dedi. Onun üzerine örtüler. Nihayet korkusu geçti. Ondan sonra Rasulullah başından geçenleri Hatice'ye anlattı ve kendimden endişe ettim dedi. Hatice öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz.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 İbranice yazabilir ve İncil'den İbranice ayetler yazardı. Varaka ihtiyarlamıştı. Gözleri hiç görmüyordu. Hatice, Varaka'ya "Amcamın oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor?" dedi. Varaka, "Ne gördün? Kardeşimin oğlu anlat." dedi. Resulullah gördüğü şeyi kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği ...namustur, Cebrail'dir. Ah, keşke genç olsaydım. Kavmin seni şehirden çıkaracakları zaman... ...keşke hayatta olsam. Bunun üzerine Allah Resulü... ...onlar çıkaracaklar mı beni? ...diye sordu. O da, evet... Senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş olan herkes bu düşmanlığa uğramıştır dedi ve eğer senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım diye ekledi. Çok geçmeden Varaka vefat etti ve bundan sonra vahiy bir süre kesintiye uğradı. Peygamberimiz cahiliye toplumunun çürümüş düzeninde kaybolmaktan kaçıp uykulara sığındığında kuşkusuz kaçtığı dünyaya kendisini yeniden inşa edecek bir bilgiyle döneceğini bilmiyordu. Oku emrinin verileceğini, bütün sahte ve yanlış bilgilere meydan okuyacağını da melek onu sıkıp takatini kestiğinde ilahi kudretin büyüklüğünü hissetmişti. Meleğin oku emrine karşılık peygamberimizin okuma bilmem demesi de Beşeri bilginin kesin, doğru ve sonsuz vahiy bilgisi karşısında ne kadar sınırlı ve ne kadar zanni olduğuna delalet ediyor olmalıydı. Peygamberimiz vahyi ilk anda yadırgadı ve yaşadığı tecrübeden korktu. Çünkü vahyin, onun dışında gelişen ve onu da aşan bir mahiyeti vardı. Kur'an Allah Teala'nın sözüydü. Onu Kur'an'ı şeytanlar indirmemişti. O bir şairin ya da bir kâhinin sözü de değildi. İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerine getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerine getiremezlerdi. Yüce Yaratıcı'nın gönderdiği ayetlerdeki sade ama etkileyici üslup, hayatı bütün doğallığıyla yaşamaya ve düşünmeye meraklı Mekkelileri Adeta büyülüyordu. Fakat dönüp bizzat yaşadıkları bu etkiyi büyüyle, karışık rüyalarla, şiirle veya diğer bildikleriyle izah etmeye kalktıklarında çıkış yolu bulamıyorlar ve Resul-i Ekrem'den önceki peygamberler gibi bir mucize göstermelerini istiyorlardı. Oysa vahyin kendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilahi bir mucizeydi. İlahi kelamı değiştirebilecek hiçbir güçten bahsedilemezdi. Varaka'nın dinleyip test ettiği tam da buydu. O, şiirin, kehanetin ve rüyanın birer bilgi vasıtası olarak kullanıldığı kültürü gözlemleyen ve aynı zamanda önceki vahilerden de haberdar olan bir kişi olarak, bunun Allah'tan gelen bir vahiy olduğuna ikna oluverdi. Varaka, vahyi getirenin Cebrail olduğunu fark etti. Gerçi melek, Cebrail vahyin tek vasıtası da değildi. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğine vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hikmet sahibidir. Ayeti Hz. Peygamber'e vahyin geliş biçimlerine işaret etmekteydi. An-ı Kerim'de Allah'ın meleklere yeryüzüne ve gökyüzüne emir vermesi, bal arısına, Hazreti Musa'nın annesine ve Hazreti İsa'nın havarilerine ilham etmesi, Hazreti Zekeriya'nın kavmine işarette bulunması, şeytanların birbirlerine fısıldaması ve insanlara kötülüğü telkin etmesi de vahyetmek fiiliyle ifade edilmiştir. Ancak peygambere vahyedilmesi bütün bunlardan farklı bir anlam, ağırlık, ve biçime sahiptir. Allah Resulüne bazen uğultu şeklinde gelen vahiy çoğu zaman Cebrail aracılığıyla getiriliyordu. Cebrail kimi zaman kendi suretinde, kimi zaman sahabeden Dıhye isimli bir zatın şekline bürünerek kimi zaman da kimsenin tanımadığı bir insan görünümünde vahiy getirmekteydi ne şekilde olursa olsun kendisine vahiy geldiğinde Allah Resulü farklı bir hale bürünüyor, çevresindekiler onun bu halinden vahiy almakta olduğunu anlıyorlardı. Hazreti Ömer, Resulullah'a vahiy geleceği zaman arı uğultusu gibi bir ses duyulduğunu söylerken, müminlerin annesi Hazreti de son derece soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede terlediğini ifade ediyordu. Nitekim peygamberimiz bir gün minberin üzerine oturmuş, çevresindeki Müslümanlarla sohbet ederken dünyaya kendilerini kaptırmamaları konusunda onları uyarmıştı. Sahabilerden birinin sorduğu soruya cevap vermek istediği sırada kendisine vahiy geldi. Olayı anlatan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre vahyin bitmesinin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnından boşanan terleri silerek konuşmasını sürdürmüştü vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit radıyallahu ansa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine cihada katılanlarla katılmayanların aynı düzeyde olamayacaklarını belirten ayeti yazdırdığı sırada gelen ikinci bir vahyin tesirini şöyle anlatır vahiy geldiği sırada Resulullah'ın dizi benim dizimin üzerindeydi Vahyin ağırlığından dizi bana o kadar ağır geldi ki dizim ufalanıp dağılacak diye korktum. Sonra bu hal ondan gitti ve ayetin devamı gelmiş oldu. Vahyin nasıl geldiğini merak eden sahabilerden Yala bin Ümeyye de... ...Rasulullah'ın o sırada güneşten korunmak için üzerine çekilen bir örtünün altında vahiy almakta olduğu haber verilince... ...onu izlediğini, vahyin sıkletiyle yüzünün nasıl kızardığını... ...nefes almasının nasıl değiştiğini anlatmıştır. Haris bin Hişam radıyallahu anh ...Allah Resulü'nün vahiy alışına dair ayrıntıları merak edenlerdendi. Ebu Cehil'in kardeşi Halid bin Velid'in zadesi olan Haris... ...Mekke fethedildiği gün Müslüman olmuştu. O, Hazreti Ömer zamanında Şam'ın fethine katılmış... Malıyla, canıyla cihad etmiş bir sahabiydi. Haris bin Hişam bir gün Allah Resulüne, Ya Resulallah, sana vahiy nasıl geliyor diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 aslında mahiyeti tam olarak bilinmeyen bir şekilde vahyin gelişidir. Bu fizik aleme özgü bir yapıya sahip olan Hazreti Peygamber'in metafizik aleme ait nurani varlıklarla irtibata geçmesi anlamını taşımaktadır. Meleğin insan şeklinde gelip konuşması ise vahyi getiren aracının beşer düzeyine ve dünyasına indirgenmesi anlamına gelmektedir ki vahyi alma şekillerinin Hazreti Peygamber açısından en kolayı budur. Cebrail, beşeri öğrenme ve öğretme yöntemlerinden farklı olarak, ani ve dolaysız bir şekilde bilgiyi Allah Resulü'nün kalbine yerleştirmektedir. Vahiy olarak gelen ilahi bilgi, Allah Resulü'nün konuşmasıyla insanlara ulaşmakta, tarihe, hayatın akışına müdahale etmeye, dönüştürmeye ve cevap almaya başlamaktadır. Vahiy, yüce yaratıcının insanlarla münasebet kurması ve onları bilgilendirmesidir. Her an farklı bir eylem içinde olan Allah'ın, ferdin ve toplumun hayatını iyiye ve güzele doğru yönlendirme iradesidir. Ümmü Eymen ve diğer sahabiler, pek çok kere değişik hadiseler vesilesiyle, vahyin yaşananlara doğrudan müdahale ettiğine ve çözüm getirdiğine tanık olmuşlardı. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira ve bunun sonucunda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi bu konuda iyi bir örnektir. Beni'ye müstalik gazvesi sırasında Hazreti Ayşe konaklama yerinde hacetini giderip geldiğinde kolyesini düşürdüğünü fark etmiş ve onu aramak için kervandan uzaklaşmıştı. Bu arada görevliler onu hevdecin içinde oturuyor sanmış, ve ordu yola koyulmuştu. Hazreti Ayşe konaklama yerine döndüğünde gittiklerini görmüş ve geri dönerler ümidiyle orada beklemeye başlamıştı. Ordunun arkasından unutulan eşyaları toplamakla görevli olan Safvan bin Muattal Hazreti Ayşe'ye rastlamış ve onu devesine bindirerek diğerlerine yetiştirmişti. Bu hadise üzerine münafıkların başı olan Abdullah bin Übey bir iftira kampanyası başlatmıştı. Hem Allah Resulü ve kıymetli eşi Hazreti Ayşe, hem de Hazreti Ayşe'nin ailesi ve samimi Müslümanlar için üzücü ve rencide edici olan bu sürece vahiy müdahale etmişti. Bundan sonrasını olayın mağduru Hazreti Ayşe'nin ağzından dinleyelim. Allah, muhakkak benim temiz ve suçsuz olduğumu ortaya koyacaktı. Fakat ben, Allah'ın benim durumumla ilgili bir konuda okunacak bir vahiy indireceğini zannetmiyordum. Haddi zatında ben, Hakkımda Allah'ın konuşmasını gerektirecek kadar değerli de değildim. Bununla birlikte ben Resulullah'ın uykusunda bir rüya görmesini ve Allah'ın bu rüya ile beni temize çıkarmasını umuyordum. Resulullah oturduğu yerden kalkmamıştı. Ev halkından hiç kimse de dışarı çıkmamıştı ki vahiy indirildi. Vahyin inmesi tamamlandığında Resulullah yürüyordu. İlk sözü Ayşe Allah seni kesin olarak temize çıkarmıştır. Demesi oldu. Resulullah'a inen vahiy, Hazreti Ayşe hakkında söylenenlerin çirkin bir iftira olduğunu açıkça ilan etmiş, hem bazı Müslümanların kalbine düşen şüpheleri gidermiş, onları arındırmış ve hem de iftira edenleri mahkum etmişti. Hz. Aişe, vahyin kendi dünyasının çok dışarısında olduğunu düşünürken, hayatının ne kadar içinde olduğuna tanık olmuştu. Vahyin, hayatın akışı içerisinde ne kadar etkin olduğunu, Ka'b bin Malik'le arkadaşları Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Errabi'nin hiçbir mazeretleri yokken, sadece ihmalkarlıkları yüzünden Tebük seferinden geri kalmaları olayında da görmekteyiz. Savaş hazırlıkları yapılırken nasıl olsa yaparım diye bekleyen, ancak sefere çıkma günü geldiğinde hiçbir hazırlığı olmadığını fark eden Ka'b, orduya yetişememişti. Sefer sona erip de Peygamberimiz Medine'ye döndüğünde, Ka'b bin Malik onun yanına gitmiş ve geçerli bir mazereti olmadığını, bu durumun sadece ihmalkarlığından kaynaklandığını açık yüreklilikle beyan etmişti. Allah Resulü Ka'b doğru söyledi. ''Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle.'' buyurmuştu. Kap diğer iki kişinin aksine evine kapanmadı. Mescide gidip gelmeye, cemaatle namaz kılmaya devam etti. Çarşıya çıktı ancak kimse onunla konuşmuyor, yüzüne bakmıyordu. Ruhu daralan, bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendisine dar gelen Kab, tevbesinin kabul edildiği haberini ancak ızdırap içinde geçen elli günün sonunda almıştı. Hemen mescide Peygamberimizin yanına gitti. Yüzündeki sevinç ifadesiyle Allah Resulü, ''Annenin seni doğurduğu günden beri geçirdiğin en hayırlı günü müjdeliyorum sana.'' buyurdu. Kab, bu müjde senden mi yoksa Allah katından mı? diye sordu. Peygamberimiz hayır, bilakis Allah katından diye karşılık verdi. Kab ve arkadaşlarının yaşadığına benzer biçimde ayrı içi bir sıkıntıdan dolayı kocasının kendisini boşadığı Havle binti Sâlebe'nin Peygamberimize şikayet için gelmesi olayında da vahyin doğrudan müdahalesi görülmüştü. Allah Resulü'nün verdiği cevaptan tatmin olmayan Havle şikayetini Allah'a bildirmiş ve bunun üzerine şu ayet inmişti.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 Yaşananlara doğrudan cevap verdiğini, hayatın akışına dahil olduğunu, hatta son noktayı koyduğunu, sana sorarlar. Şeklinde geçen pek çok ayetten anlayabiliyoruz. Onlar sana hiçbir misal getirmezler, ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmalıyım. Ayetiyle, münafıklar kalplerinde olan şeyleri Yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin nazil olmasından çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Ayeti, vahyin hayata ne kadar müdahale ettiğinin bir başka göstergesidir. Vahiy almak, sevgili elçinin halinde bir farklılık meydana getirirdi. O, vahiy geldiği esnada zorlanmaya, unutmamak için dudaklarını kıpırdatmaya başlar...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 Onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Ayeti kelimesi, kerimesi, vahyin beşeri öğrenme usullerine tabi olmadığını, insanın hıfs ve kabiliyetine terk edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz buyrularak, vahyin zayi olmayacak bir bilgi olduğu vurgulanmıştır. Peygamberimiz vahyin inme sürecinde her yıl Cebrail'le zaten ezberinde olan ayetleri karşılıklı okumak, mukabil etmek suretiyle sonrakiler için önemli bir sünnet bırakıyordu. Peygamberimiz vahiyle gelen bilginin muhafazası ve gelecek kuşaklara ulaştırılması için her türlü tedbiri almıştır ki hendek olmak üzere Resulullah ile birlikte 12 savaşa katılan ve ondan çok sayıda hadis rivayet eden Medine'li alim sahabi Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Benden duyduğunuz her şeyi yazmayın. Kim benden Kur'an dışında duyduğu bir şey yazmışsa onu imha etsin.'' buyurmuştur. Bir süreliğine bu tedbiri alan Allah Resulü bu sözüyle vahiy şeklinde gelen Kur'an ayetlerinin kendi cümleleriyle karışmaması ve vahyi bilginin sağlıklı biçimde aktarılarak insanlık tarihinde kalıcı kılınması arzusunu dile getirmektedir. Cebrail aleyhisselamın getirdiği ayetlerin sayısı, geliş tarzı ve yoğunluğu günden güne farklılık gösterse de Nazil olan ayetlere Hazreti Peygamber'in hassas yaklaşımı prensip olarak hiç değişmiyordu. O, inen her ayeti önce okuyor, ardından bizzat kendisinin vahiy katibi olarak görevlendirdiği sahabilerine yazdırıyordu. Ayetler o günün imkanlarıyla papirüs parçaları, kürek kemikleri ya da hurma dalları gibi mevcut malzemelere kaydediliyordu. Yüce Yaratan'dan vahiy yoluyla yaratılanlara ulaşan bilginin sonraki kuşaklara aslına uygun biçimde nakledilmesi son derece önemliydi. Çünkü vahyin sağladığı bilginin insanlık için hayati bir önemi vardır. Peygamberimize kavuşmak için büyük badireler atlatan Yemenli sahabi Ebu Musa el-Eşari'nin Allah Resulünden aktardığı bir hadiste bunun vurgulandığını görüyoruz. Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in peygamberlik haberini alınca 50 kişilik bir heyetin içinde Yemen'den gemiyle yola çıkmıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle gemileri sürüklenince Habeşistan'a çıkmak zorunda kaldılar. Orada daha önce hicret etmiş olan Cafer bin Ebu ile görüşen Ebu Musa, Peygamberimize dair bilgiler almış ve Müslüman olmuştu.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 Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Hadiste yapılan benzetmelerden anlaşılan odur ki, toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın da vahye ihtiyacı odur. Vahiyle lütfedilen bilgi, İnsanın kalbini ve ruhunu besler. Mümbit bir toprağın üretkenliği gibi vahiy bilgisi de sürekli yenilenerek insanın ufkunu genişletir, düşünmenin yol ve yöntemini gösterir. Allah'tan gelen bu bilgi ve rehberliği özümseyerek toplumuna katkı sağlayan insanlar verimli topraklar gibidir. Allah'tan gelen bu bilgiyi umursamayanlarsa suyu kabul etmeyen çorak arazi gibidir. Vahiy ile gelen bilgi, beşeri bilgiden farklı olarak, kesin ve çelişmez bir niteliğe sahiptir. Vahiy bir taraftan insanın varlık alanına ait bilgiler verirken, diğer taraftan insan bilgisinin ulaşamayacağı görünmeyen alemden haberler de vermektedir. İnsanlığın böyle bir bilgi türünü reddetmesi, kendisini bundan müstahni addetmesi, sadece kendisini kandırması demektir. Böyle bir yaklaşım, akıl, müşahade tecrübe ve haberi sadıktan ibaret olan bilgi elde etme yollarından birini, hem de en sağlam ve zengin olanını yok sayarak bilgi edinme imkanını her zaman yanılma ihtimali taşıyan sınırlı vasıtalarla kayıtlamaktadır. Geride bıraktığımız birkaç asırdan beri bazı ilmi ve fikri akımlar, bilgi kaynaklarını tecrübe ve deneye indirgeme eğilimindedir. Modern zihni böyle bir yanlışı iten, kuşkusuz maddeye dair onları çalışma alanı olarak seçen bilimde gösterdiği başarılardır. Bilimi vahyin alternatifi olarak sunan bu anlayışın, ruh sahibi en mükemmel varlığın yani insanın ihtiyaç ve beklentilerini bütünüyle dikkate aldığı söylenemez. Kaldı ki vahyi bilgi ile bilimsel bilgi birbirinin zıddı veya alternatifi değildir. Bu iki bilgi türünün tabiatı ve hedefi farklıdır. Vahiy, diğer bilgilerden farklı olarak insan hayatına gerek verdiği gerekse toplumsal düzeyde hukuki ve ahlaki bir tertip ve nizam getirirken, insana rehberlik ederken dünya ve ahiret saadetini temin edeceğini de vaat eder. Vahyi getiren elçilerin, yani peygamberlerin ahlaki karakterleri, tutarlılıkları ve getirdikleri bilgiyle uyumlu hayat tarzları, vahyin insanlar üzerindeki etkisini temin etmiştir. Her ne kadar tarih boyunca insanlar üzerinde benzer etkiler oluşturmayı hedefleyen felsefi ya da ideolojik bilgi sistemleri var olmuşsa da, vahyin kucaklayıcı, birleştirici, huzur ve güven verici özelliğini beşeri düşünce sistemleriyle kıyaslamak mümkün değildir. Uzunca bir süredir, gerçekliği maddeye ve rasyonaliteye indirgiyen, vahyi düşünce hayatından dışlayan modern zamanlardaki kimi eğilimlerin ne başarıya ulaştığı ne de mutluluğu ve huzuru yakaladığı görülmektedir. İnsan, ruhunun derinliklerinde aşkın bir varlığın rehberliğini, Kimi zaman bastırsa da hissetmeye devam edecektir. Vahiy, zihin ve gönül dünyasını açanlara, yazılan ve okunan haliyle her gün yeniden inmeye, onları yeniden diriltmeye ve hayırlara kapı açmaya devam etmektedir. Vahiy, alemler için, doğru yolda gitmek isteyen için sadece bir öğüttür. Allah Resulü, vahyin kalbine yerleşmesi sürecinde yaptığı şu duayla bize örnek olmaktadır. Rabbim, ilmimi artır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları